Haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al. Zalim ve kâfirler hakkında sakın bana başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberinde olanlar gemiye yerleşince de ki: Bizi o zalim toplumun elinden kurtaran Allah'a hamdü senâlar olsun. Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen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 Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar. Fakat onların kalpleri bundan gâfildir. Ayrıca onların bundan başka bir takım pis işleri daha var ki onları işler dururlar. En nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını. Azapla kıs kıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar fakat onlara şöyle denilecektir Bugün hiç boşuna sızlanmayın zira siz bizden hiçbir surette yardıma maslar olmayacaksınız Ayetlerim size okunduğunda siz kibirlenerek sırtınızı çevirirdiniz geceliğin onun aleyhinde ileri geri konuşarak saçmalardınız Peki onlar Allah'ın sözünü anlamaya çalışmadılar mı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 öyle olsaydı her tanrık kendi yarattıklarını yanına alır ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah o müşriklerin isnat ve nitelendirmelerinden münezzehtir. Görünmeyen ve görünen, gizli ve aşikar her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir. De ki: "Yarabbi eğer onlara vaat edilen o azabı bana göstereceksen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 Diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Siz doğrusu pek az kaldınız. Bu gerçeği bir bilseydiniz, bana isyan etmezdiniz. Bizim sizi boşuna yarattığımızı, bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız? Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki, Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir.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 Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Sen Nur Suresi 64 ayet olup Medine devrinde indiğinde ittifak vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belliyip dersinize alırsınız diye onun içinde açık seçik ayetler indirdik. İmdi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 veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakar veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara zina isnad edip de buna dair dört şahit getiremeyen herkese 80 değnek vurun ve bundan böyle onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar Gerçekten fasıkların ta kendileridir. Ama bu iftira suçundan sonra, Tövbe edip halini düzeltenler, Bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Kendi eşlerini zina etmekle suçlayıp da, Buna dair, kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise, Kendilerinin doğru söylediklerine dair, Ayrı ayrı, dört kere,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 kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler. Allah Teala onlara yaptıklarına karşılık en güzel mükafatı verecek, onların mükafatlarını kendi lütfundan arttıracaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Dini inkâr edenlere gelince, onların işleri düz, ıssız bir çöldeki serap gibidir ki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 Oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alı verecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.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 ayakları bukalı olarak cehennemin daracık bir yerine tıkılınca orada yok olmak için can atarlar. Kendilerine bugün bir kere değil, defalarca dövünüp durun. Ölümü isteyin denilecek. De ki bu mu iyi yoksa takva ehline vaat olunan ebedi cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve pek güzel bir akibettir.